Sabahlar bir Perşembe günü daha Açık Radyoda Yeşil Dalga Programında sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Elif Sezginer Verön. Bu hafta Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz konumuz. Aslında biz bambaşka bir plan yapmıştık ama az önce bir sürprizli haberle beraber biraz da konumuzu iki farklı şeye dayandıracağız gibi. Biyo çeşitlilik nereye doğru gidiyor? Dünyada her gün çeşitli türlerin kaybolduğu ile ilgili haberler alıyoruz. E, bu, ve Türkiye'de de durum dünyanın genelinden farklı değil. Bunu konuşacaktık ama az önce bir e, iyi haber geldi. Zaten biz de programa haftanın iyi haberi kötü haberiyle başlıyorduk. Denk geldi diyebiliriz. E, Ulusu barajını yürütmeyi durdurulma kararı geldi. Bir çok kısaca hani, o haberi hazır sıcağı sıcağını tamam. sizden duyalım istiyoruz. E, Tımob'un açtığı bir dava vardı. E, biliyorsunuz e, Türkiye'de gerçekleşen yatırımlar çevreti değerlendirme sürecine tabi. E, ve fakat e, bazı projeler bunların başında da Ulusu Barajı Projesi projesi geliyordu. Orman ve Su İşleri Bakanlığının mevzuatta yaptığı bir değişiklikle bu çetçet sürecinden muaf olması e, gibi bir karar alınmıştı. 1993'ten önceki projelerin çetten muaf olması başlığı altında açılan bir dava sonucu Danıştayın 14. Da dairesi e, bu e, kararı e, huku aykırı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı getirdi. Birkaç hafta önce de biliyorsunuz belki Gebze Otoyolu'na ilişkin böyle bir karar hı hı. almıştı aslında evet. emsal kararı da oydu ve bizde bu 7 Ocak tarihi itibariyle bu karar davaya taraf kurumlara tebliğ edildi onun mutluluğu içerisinde şu anda. Yani bu günün ilk ve en iyi haberi evet. herhalde. Aslında iyi evet. haber bulmak o kadar zor ki bu evet. program hazırlanırken en zorlandığımız şey ve iyi haber konuyla geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defasında başlangıçta böyle hep iyi kötü anlatıyoruz. İlk defa bir konumuz hemen iyiyle başladı. Çok güzel bir başlangıç oldu. Ben iyi mi kötü mü devam edeyim? Yani kötü haberle devam edelim. Bir haberlerden bir tane e, kötü bir haber, haber vermek istiyoruz. Avustralya orman yangınlarıyla kavrulmakta. Aynı günde 130 orman yangını e, çıkmış ve bunun e, 40'ı henüz kontrol altına alınamamış. Ve yangınlarda 46 bin hektarlık orman ara, e, orman arazisi, arazisi de demek istemiyorum aslında orman alanı e, etkilendiği bildiriliyor. Ve felaket düzeyine e, yükseltilmiş bu yangınların seviyesiyle ilgili uyarı durumu. Ee, buradan yine bir iyi habere geçelim İz mi? Geçmeyelim. <gülüyor> Peki. Yok geçmeyelim çünkü bunların hepsi bence bağlantılı. Yani Avustralya Başbakanı e, Obama'dan sonra ikinci iklim değişikliği, bu yaşadığımız felaketler iklim değişikliği bağlantılı açıklamasını yapan e, başbakan oldu. Yani devlet politikacı oldu en azından. Keza aynı gün Avustralya'daki yangınlar devam ederken aynı gün Amerika'nın meteorolojik, e, pardon atmosferik, e, Araştırmalar Enstitüsü bir açıklama yaptı ve 2012'nin Amerikan tarihinde yaşanmış en sıcak yıl olduğunu belirledi. Aynı zamanda yine aynı gün çıkan başka bir haberde de e, aslanların bu işte alemin kralı olarak bilinen aslanların artık soyunun tükendiği ve bunun e, sıcaklığa bağlı yani artan küresel sıcaklıklara bağlı olarak e, ha, aslan türünün etkilendiğinden de Söz ediliyor. Dolayısıyla hani bunların hepsi aslında birbiriyle bağlı. Keşke biz de bunları bağlantılandırıp daha fazla önlem alabilsek ve iklim değişikliğine karşı harekete geçebilsek. E, Tabii aslanların soyun tükenmesinden kendi ülkemizdeki bir başka konuya geçmek lazım. Hatay Dağ Ceylanları'nın yaşam alanında çimento fabrikası istemiyoruz diyor Hatay Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ki WWF de bunu destekliyor. Ve aslında bu Hatay bölgesi gerçekten ciddi bir sürü sorun e, yaşanan bölge. Çok önemli bir alan. Siz daha iyi anlatırsınız Erdoğan Engin Bey. Ama biz de tema açısından e, biz orada bir havalimanına karşı çıkarak e, Kuşköç Yıl üzerinde olan ve Amik Gölü aynasında olan havalimanına karşı ÇED raporuna davalar açtık, kazandık, iptal ettik. Ama sonrasında tekrar o ÇED raporu değiştirdi, havalanı yapıldı ve hani e, hava hava kuvvetlerinin orada yılın baya fazla gününde kuş göç yolu olduğunu söylemesine ama ki ilk zaten geçen sene de e, su basmıştı o yağmurlarda Hı. ve e, yani inanılmaz bir şey Hatay'a karşı yürütülen ki halka bunu anlatmak lazım aslında biz bunu burada uğraşırken havalimanı ile ilgili bize baya bir e, kızdılar evet, orada sesimizi duyulan gazetecilere yönelik şeyler oldu ama hani e, belki de anlamadıkları bilmedikleri için ya da bir kaza bir şey yaşa yaşanırsa e, anlaşılacak ki bu da işten geçmiş olacak maalesef ee, ...konuyla ilgili burada aslında... Hani ...ben konuyu dağıttım biraz ama... ...dağ ceylanların yaşam alanlarıyla ilgili olarak... ...Cimento Fabrikası Türkiye'de çok bir sürü... ...bir sürü yerde hani ciddi problem... ...hani fabrikayı binasını bir yere koyduğunuzda... ...iş bitmiyor ee, diye... Neyse ben çok uzatmadan sözü yine e, Gökşen'e veriyorum. Ee, onunla ilgili change.org adresinde bir imza kampanyası var. Dinleyicilerimizden e, katılmak isteyenler olursa change.org adresinden e, imza kampanyasına destek verebilirler. E, şimdi bir kısa şarkı arası vereceğiz. Arkasından konuğumuzla sohbet etmeye başlayacağız. Coop'tan dinleyeceğiz. Eğer ben yanlış söylemiyorsam adını Engin Bey'in seçtiği şarkıyı Coop Island Blues geliyor şimdi. <Gülüyor> E, şimdi konuğumuz doğa derneği genel müdürü Engin Yılmaz'a dönüyoruz. E, özellikle hani kısaca Ulusu'dan bahsetmiş olduk. Daha ziyade bu biyolojik çeşitliliğimiz yok oluyor. Şimdi geçen nerede yaptığınız bir açıklama vardı. Hatta çok çarpıcıydı. Dünyada her 13 dakikada bir bir tür sonsuza kadar yok oluyor diye. Hani nereye doğru gidiyoruz dünyadaki biyo çeşitlik açısından diye. bir Önce sormak istiyorum. Ya dediğin gibi her üç dakikada bir Türk kendi kıyametini yaşıyor. Yani bir DNA dizilimi tamamen dünya üzerinden yok oluyor. Aslında e, yani evren var olduğundan beri her zaman bir yok olur, bir var olur süreci vardı. Fakat insanoğlunun son 200 yıllık tarihi e, sürecinde bu yok oluş süreci ve varoluş süreci arasındaki denge çok ciddi bir şekilde açıldı. E, IUCN'in Dünya e, Doğa Koruma Birliği'nin verdiği verilere göre... Doğal dengesi içerisindeki e, yok oluştan en az bin kat e, hatta on bir bin kata kadar çıkan bir yok oluş süreci yaşıyoruz. Yani çok ciddi bir artış var. Yani dinozorların olduğu dönemlere göre binlerce kat bir yok oluş yaşıyoruz. Ve bunların da çok büyük bir kısmı insan kaynaklı faaliyetler sebebiyle. Hı hı. E, yani daha ziyade e, sanayileşme ve endüstri e, sonrası. Ee, insanoğlunun üretim tekniklerinin, üretim biçimlerinin ve devamında da sosyo-kültürel yaşamın değişiminin doğa üzerindeki yansımalarını aslında yaşıyoruz. Ee, tüm dünyada durum bu böyle. oluş çok ciddi oranda. Keza Türkiye'de de öyle. O Yaptığımız basın açıklamasında da veriler vermiştik. Türkiye'de örneğin her üç kuş türünden iki tanesi ya küresel ya ulusal ölçekte tehlike altında. Tüm endemik kurbağalar e, tehlike altında. Her üç iç su balığından ikisi Evet. E, nesli tehlike altında. E, çok ciddi bir yok oluş sürecindeyiz. Ilusu haberinden başta verdik. Ilusu'da e, yani Hasankeyf'te Doğa Derneği'nin çalışması ki Doğa Derneği biyoçeşitlik odaklı çalışır. Çalışmasının sebebi beş tane önemli doğal alanının bulunması ve bu beş önemli doğa alanıyla beraber kültürel bir mirasında bulunması. Ee, önemli. E toplamda Türkiye'de kaç tane önemli doğal alanı <gülüyor> var ve bunlar Türkiye'nin ne kadarını kaplıyor? Bir de onu şey, <gülüyor> önemli doğal alanları e, bilimsel bir kategorizasyon sistemi sistemi doğadanindi içinde bulunduğu 50 yakın bilim adamıyla beraber gerçekleştirmiş bir e, çalışma. Bu alanlar biyoçeşitlik açısından zenginliği e, e, en fazla kapsayan ve korunması öncelikli olarak adedilen alanlar. Türkiye'de iki, 305 tane önemli doğalanı alanı var. Bunlar Türkiye coğrafyasının yüzde yirmi altısını kaplıyor ve fakat diğer yandan da Türkiye'deki biyoçeşitliliğin yüzde doksanından daha fazlasını kapsayan alanlar. Yani ne olursa olsun Türkiye'de bu alanların korunması zaruri. Peki bunların hepsinde şu anda ciddi bir tehditler var mı bu doğa alanlarının önünde? Neredeyse hepsinde var. Çok büyük bir kısmında yüzde seksenin üzerinde su politikaları sebebiyle ve enerji politikaları sebebiyle çok ciddi kayıplar, habitat kayıpları ve tür kayıpları yaşıyoruz. Keza işte kentleşme politikaları sebebiyle kıyı şeridinde olmak üzere turizm baskısı veya iç bölgelerdeki önemli alanlarında da kentleşmenin diğer varyasyonları yüzünden çok ciddi habitat kayıpları ve bunlara bağlı olarak da tür kayıpları yaşıyoruz. Yani bunlar kuş türlerinden olsun memeli, bitki birçok tür için geçerli. Örneğin Türkiye'de Türkiye'nin biyoçişlik açısından önemi de vurgulamak lazım belki. İyi bir örnek dünyada 37 tane bitki coğrafyası var. Türkiye 3 tanesinin kesiştiği ender ülkelerden bir tanesi. Örneğin tüm Avrupa'da 12 bin taksa bitki varken tek başına Türkiye'de 10 bin e, taksa bitki var. Ve bunların üçte biri de endemik yani sadece bu Anadolu coğrafyasına özgü sadece burada yaşayan bitkiler. Ve bunların üçte ikisi de e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu aynı zamanda aslında neredeyse tüm odalarımızın önemli doğal alanlarımızın tehdit altında olduğunu, bir yok oluş süreci içerisinde olduğunu gösteriyor. Ee, doğa Derneği'nin Hasan Kefti yürüttük kampanyanın da dediğim gibi oraya bağlayayım tekrar en büyük sebebi e, Disney'in e, Türkiye'deki son el er değmemiş büyük akarsu sistemi olmasıydı ve bu akarsu sisteminde e, beslediği beş tane önemli doğal alanı ve bu e, önemli doğal alanları yaşayan e, dünyaca önemli e, türlerinde var olmasıydı. Keza bu biyoçeşitlilik sayesinde zaten oradaki kültürel yaşam da e, o çeşitliliği e, yansıtıyor. Hasan Hasankeyf gibi 10 bin <gülüyor> yıla dayanan tarih olan bir e, yerleşkeden bahsediyoruz. Bunların hepsini yok edecek bir projeye karşı bir mücadele vardı. E, ve işte bugün de çok güzel bir haberle e, bu programa gelebildik. E, orada da davayı, dava sayesinde yürütmeyi durdurma kararı şu anda geçerli oldu. Evet yani umarız projenin durdurulması ve Hasan Keyif'in özellikle önemli doğal alanı ve koruma alanı olarak ilan edilmesi ilerleyen <gülüyor> zamanlarda söz konusu olur. Peki işte insan etkisiyle büyük oranda biyoçeşitliliği kaybediyoruz diyoruz. Ama bunun alternatifleri mevcut yani insanın doğayla beraber uyumlu yaşayabileceği alternatifler evet. mevcut. Ve sizin de hani doğa korumak konusunda yaptığınız çeşitli projeler var. Biraz onlardan söz edebilir miyiz? Yani neler yapılabilir? Örneğin hani. O bölgelere HES yapmak yerine başka alternatifler nelere yönelilebilir diye. Aslında biraz da insanlar e, ne bileyim bir kullandığı, diyelim ki satın aldığı bir ürünün ambalajını attığında sonrasında doğaya ne zarar verdiğini belki de bilincinde değil. Belki bu daha iyi anlatabilirsek hani yönet yöneticilere yapacağımız baskı artacaktır. Çünkü düşünmeden yaşıyor birçok insan hepimiz bir de fark etmiyoruz. Çünkü doğanın bir... E, Devam etme süreci var ve biz buna nasıl etki ettiğimizi hiç düşünmeden yaşadığımız için aslında bunlar başımıza geliyor. Aslında yani tam da işin özü bu. Doğaylarımızdaki ilişkin bağın e, kopmuş olması. E, gerçekten kopmadı ama bizim algı düzeyimizde bu koptu. Yani sabahleyin buzluğumuzu açtığımız zaman e, elimizi uzattığımız süt şişesinin nasıl gerçek oluşturuldu, nasıl meydana geldi, o sütün nereden, hangi doğal süreçlerden ve işte hangi biyoçeşitlerin, hangi unsurlarını kullanılarak gerçekleştiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Örneğin Burdur Gölü'nde çalışıyoruz. Burdur Gölü havzasında günde 600 ton süt havzanın dışına çıkıyor. Bu 600 ton süt binlerce ton su demek. Bir yandan da son 35 yıldır küçülen bir göl ve onunla beraber... Biyoçeşitliğin yok oluşu ve insan yaşamında çok ciddi oranda bir tehdit altına girişini görüyoruz ama bu, bunu buzdanlaştığımızda o sütü içtiğimiz zaman algılamıyoruz çünkü o aradaki bağ kopmuş durumda. Bu bireysel yaşamda da böyle ama kamusal politikalarda da böyle. Ee, yani Türkiye'de gerçekleşen yatırımlar dünyadakilere benzer bir şekilde e, doğayı e, tem, temel almayan, doğayla uyumlu bir yaşamı temel almayan bir şekilde sadece rant ve e, işte iktidar sebepli olarak gerçekleştirilen projeler ve fakat bunların hepsinin geri dönüşünde yani ortak ...sadece kamu yaşamını düşündüğümüz zaman bile ortak refahımıza hizmet etmediğini görebiliyoruz. Örneğin bizim bu konuda mücadele ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu algılar oluyor. Hem ulusal hı hı. düzeyde, kamusal düzeyde daha doğrusu hem de bireysel düzeydeki algıları değiştirmek konusunda çok emek sarf ediyoruz. Yani bir doğa koruma örgütünün hele bizim gibi alanda çalışan bir doğa koruma örgütünün aslında hiçbir zaman çok da uğraşmak istemeyeceği bir şeyken... ...esas mücadeleniz bu olmaya başlıyor. Ee, örneğin e, birçok algıyla mücadele etmek zorunda Örneğin işte e, barajlar, HES'ler yine bir bir enerji olarak insanların kamuoyunun gündemine sunuluyor. Evet. Ee, çok yakın bir zamanda demokrasi diye bir kampanya başlattık. Evet, uluslararası evet, bir kampanya. Oluyor. Bu uluslararası kampanyanın işte International Rivers, Amazon Watch, Doğa Derneği birçok kurucu e, örgütün bir araya getirdiği bir kampanya ve e, barajlar ve HES'ler üzerinde bu yenilenebilir enerji metini ortadan kaldırmak üzere. Ee, bu kampanya yerine getirdik. Çünkü e, biraz önce program başında söylediğiniz gibi küresel ısınma diye bir, çok ciddi bir olgu var ve bu olguyu yaratan gerçek sebepler, eşkin gerçek çözümler yaratılmazken yine doğaya özellikle biyoçeşitlik üzerinde çok ciddi tahribatlar yaratan projelere de yenilenebilir enerji Etiketi yapıştırıp e, yepyeni sorunlar yaratılmak için de meşruiyet alanları yaratılıyor. Halbuki birçok bilimsel çalışmadan biliyoruz ki bu barajlar e, yine karbon emisyonu konusunda çok ciddi e, oranlarda doğa üzerinde tahribat yaratan yerler ki habitat kaybını hiç konuşmuyorum zaten. Yani özellikle onu kısaca parantez içinde belirtmek gerekirse özellikle barajlarda biriken metan gazının aynen, sonradan aynen. ortaya bir anda ortaya çıkması evet. ve metan gazının e, karbondioksitten çok daha etkili bir sera gazı olması sebebiyle aslında... Yani büyük barajlar Aynen. çok büyük tehlike oluşturuyor bu hı hı. konuyla ilgili. Hani hı hı. Ee, nehir tipi sistemler dediğimiz ekosisteme zarar vermeyen, can suyunu zarar vermeyen hiçbir şekilde o eski hani su değirmenleri yöntemiyle elektrik üreten barajlardan değil ama işte ılısu gibi büyük barajların ciddi şekilde zarar vermesinden bahsediyoruz. Yani ben de bunu şeyden belirtiyorum. Özellikle bize gelen de siz o zaman ee, kalkınma istemiyor musunuz gibi bir hep eleştiri geliyor. Hayır yani. Maldivler Devlet Başkanı'nın söylediği bir şey var yani biz kalkınma istiyoruz kömür değil ya da biz kalkınma istiyoruz baraj değil hani bunu istiyorsan bunun başka yöntemleri de mevcut diye hep aslında alternatifleri gösteriyoruz ama daha ziyade dediğiniz gibi yani zarar verenler sanki tek çözümmüş. Evet, hazır paket şeklinde yokmuş. veriyorlar yani bunu gibi gibi. istersen baraj <gülüyor> istersen bunlar da yanında işte çevren kirlenecek buradaki insanlar göç edecek canlılar da işte iklim bile değişiyor yani baraj yaptığınız yerde. E, milyonlarca insan herhalde her yıl bu barajlar yüzünden onları sayabildiğimiz için söylüyorum hayvanların canlıları sayamıyoruz göç ediyor yani. Ha. Ben Şeyi eklemek istiyorum hani bu dediklerin üzerinde bu kalkınma tartışması üzerine bazen biz doğa korumacılığın söylediği şeyler romantik olarak adlandırılıyor ya. Evet. Aslında çok gerçekçi bir noktada durduğumuz çok a, aşikar olduğunu düşünüyorum. Örneğin sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların tüketim endeksiyle tüm dünya öyle bir tüketim çılgınlığına girse bir sene içerisinde bize bir hatırladığım kadarıyla dört dünya gerekiyor. Avrupa için üç buçuk. Ki Eğer... şu an bir buçuk dünya tüketiyoruz zaten. Ha, Türkiye dünyanın için dünyanın bir nokta dünyaları. yedi evet. diye biliyorum. Yani bu rakamları göz önünde bulunca zaten bu hiçbir şekilde devam edebileceğiniz bir şey değil. Yani bu kalkınma filan o zaman hikaye çünkü yok oluşa dolu bir evet. kalkınmanın bir anlamı yok. Yani insan e, sırf enerji için kendi kolunu yemez. Aynı şekilde sırf enerji için sırf e, e, bu kalkınma e, e, efsanesi içinde kendi yaşamını doğayla beraber yok edemez. O yüzden biz e, doğa Derneği olarak da e, ortaklarımızla beraber de e, olabildiğince doğayla uyumlu yaşam biçimleri üzerine odaklanmaya çalışıyoruz bunları hakkında araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen insanlar hani bir de bu nesiller arasındaki kopuş yüzünden bahsettiğim evet. sosyo-kültürel değişim yüzünden. insanların yüzyıllarca, yüzyıllar boyunca oluşturduğu bilgi de kadim bilgi birikiminde, hiçbir romantik ifadeyle söylemiyorum bu kadimi. Gerçek olduğu için onu kaybediyoruz. Örneğin ee, Karadeniz'de herhangi bir vadiye gitsiniz... kafanızı kaldırdığınız zaman... ...vadin dış bir köy tarafında bir tahta ev görürsünüz. Çünkü orası su taşkınından etkilenmeyecek bir yer. Su taşkın olduğu yerde de tarla var. Bu kadar basit bir bilgi. Kadim ama ve basit bir Peki. bilgi. Ama son 50 yıldır yapılan her ev... ...vadi boyuna yani dere boyuna yapılıyor. Ve her ay yalandı. insanlar... E, ...hayatlarını kaybediyorlar. Bir yandan da o dere e, ...nehir ekosistemini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz... ...bu yatırımlarla beraber. Çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu kadar e, işi büyütmeye... Hiç ulaşılmayacak bir kamusal politika hayaline gerek yok. Çok somut hayatımızda doğayla uyumlu değişiklikler yapabilmek çok mümkün. Evet yani benim de hep aklımıza şey geliyor yani ileride bir gezegen olmadığı zaman e, zaten kalkınacak herhangi bir şeyimiz olmayacak. Dolayısıyla hani gezegeni tüketmek demek e, ilerleyen konularda ciddi problemler yol alacak. Bu e, demokrasi de zaten benim hani, hafif e, değinmek istediğim konulardan bir tanesiydi. Bir film gösterime girecek bile evet. bildiğim kadarıyla önümüzdeki ay. Hı hı. Ve bu e, Amazonlarda yani Ilısu'daki benzer mücadeleyi Amazonlarda Amazon ormanlarını korumak için yani kendi yaşam alanlarını korumak için sürdüren yerlilerle beraber e, bir ortaklaşa yürüttüğünüz kampanyanın filmi evet. bildiğim kadarıyla. Biraz Amazonlarda nasıl bir mücadele yürüyor ve biraz buradaki mücadeleyle böyle bir ona değinebilir miyiz? Onu merak ediyorum. Türkiye'deki durumdan gireyim önce önemli doğalanları çalışması yapılırken aynı zamanda her ödada, her önemli doğalında bir de tehdit analizi yapıldı ve bu ulusal çapta da bir tehdit analizi grafiğine ulaşmamızı sağladı. Burada da gördüm işte biraz önce bildiğim gibi yüzde 80'i ödaların su politikaları ve su politikalarına bağlı olarak enerji politikaları ama esas olarak su politikaları sebebiyle tehdit altında. Dünyanın geneline baktığımız zaman yine suyun Birçok ülkede dünyanın büyük çoğunluğunda su politikalarının doğa üzerinde en büyük tahribat yaratan unsur olduğunu görüyoruz. Ve bu yaşanırken aynı zamanda sosyal-kültürel yaşamlarını da insanların özellikle geleneksel yollarla yaşamlarını idame eden yüzlerce yıl aynı topraklarda yaşayan insanların yaşamlarını çok radikal değişiklikler anlamına da geliyor. Brezilya'da da bildiğiniz gibi Belomonte Barajı sebebiyle başta Kayapo kabilesi olmak üzere yereldeki geleneksel kültürü devam ettiren, idame ettiren insanların yaşamları toptan değişecek. Her anlamda biyolojik yaşamları devam etmekle beraber yaşanan geri kalan tüm unsurlarını kaybedecekleri bir trajik durum var. Aynı şey bizim için de Hasan de geçerli. Yaklaşık 50 bine yakın insanın toptan bölgeden göç edilmesi söz konusu. Ve her iki projede de ekonomik rasyonelite açısından da çok mantıklı değil. Çünkü... Ee, onu ikame edebileceğiniz ve doğayla uyumlu bambaşka çözümler de var. Buna benzer örnekler tüm dünyada var. Ee, bu e, Brezilya'daki çalışmayla bizim yani oradaki mücadele insanlarla yakın bir ilişkimiz de var zaten uzun zamandır benzer. E, argümanlarla benzer mücadele süreçlerinde olduğumuz için de ciddi bir ilişkimiz vardı ve e, başka networklerle dünyacının su konusunda mücadelen başka hı hı. networklerle beraber bir araya geldiğimiz zaman bunu sadece ulusal çapta değil küresel çapta ortak bir sorun olarak da dile getirmemiz gerektiğini düşündük e, sonunda da e, bir Todd Sotgate diye ünlü bir yönetmen arkadaşımız yine doğa koruma anlayışıyla ürünler yaratan bir insan o hem Amazon'da hem de Türkiye'de yaptığı çekimlerle bir belgesel yani bu barajların yenilebilir enerji olduğu mitine karşı bir belgesel hazırladı. Şu anda da fragmanını internet üzerinden yayına başladık. Şubat ayında da o sonunda Şubatın başında da belgeselin e, lansmanı gerçekleşecek. E, o küresel çapta şu anda yayının yayında zaten demokrasi kampanyası vesilesiyle e, heyecanla onu da bekliyoruz. Tam bunları yaparken de bu için içinde hep dava geliyor aklıma. <gülüyor> <gülüyor> ama onun evet, mutluluğunu evet. yaşıyorum. E, bu tam bunları yaparken de dava, ya yani bu kararın işte Danıştayın kararının mutluluğu da e, ona eklendi. Evet, yani umarız hani ulusu... su. Yani benim korkum bu davayı aşacak yeni bir tabii, tabii. kararın çıkması. Ya yani bir genelge yaratılması ya da hukukun arkasından dolanacak başka şey ama, şey ama çok ciddi bir karar. Daha sonra yapılacak birçok şey de açıkçası dolaştı evet, artık. Evet, emsal teşkil etmesi açısından. Hı -hı. Yani evet. hakikaten dönüp, evet. dönüp söz edip altının Aynı çizim süreçte aslında Belamante'de yaşanıyor. Yani. Sürekli orada da hukuki evet. kararlar alınıyor ama... ...oralardan da hep işte hukukun arkından dolaşıp... ...hükümetin yeni yeni evet. e, Belemente Barajı'na devam etmek için... De ...uyguladığı yollar da var. Ama mücadele bitmiyor tabii. Evet benim aklıma şimdi şey geldi hep bu... E... Kaladeniz'deki evden bahsettiniz ya yukarıda. Hı hı. Samsun'da mesela Toki'nin tam e, derenin ortasına ev evet. yapması geldi. Mesela aklıma oradan Marmara depremi geldi. Ada pazarında yaşanan o yıkım. Aslında oranın eski bir göl aynası olması ve kumlu bir toprak olması kaynaklı. Bütün binalar resmen... Kuma gölün aynasına gömüldü aslında. Evet yerleşimden tutun yaşamaya kadar hiçbir şeyin maalesef o kadim bilgilerin kıymetini bilmiyoruz. Bu Dünya'nın Durumu 2012 kitabımızda bir cümle var beni çok etkileyen. Dünyanın 2.0 sürümü hazırda beklemiyor diyor kitap özet olarak. Ee, galiba yayını... <gülüyor> Evet, makap, yani makap, makap, bir en var. son hani son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorup yavaş yavaş vaktinin sonuna doğru geliyoruz. Ama bu arada hazır sözünü etmişken onu da buradan duyurmuş olalım. Tema Vakfı e, çok uzun bir süredir Dünyanın Durumu yayınlarını çıkartıyor. E, Dünyanın Durumu 2012 kitabının Türkçe tercümesi de Tema Vakfı ve İş Bankası yayınlarından yayınlandı. E, artık kitapçılarda bulabilirsiniz. Son olarak e, Engin Bey'i... Eklemek istediğimiz bir şey var mıdır yani, diye bir soralım. Biraz önce söyledim ki doğa derneği bir çeşitlilik odaklı çalışıyor ama işin özünde eninde sonunda geldiğimiz e, bu dünya üzerinde yaşayan bir tür olarak insanoğlu olarak işin özünde e, doğayla uyumlu yaşam biçimimiz üzerine hem düşünmemiz hem de bunu sadece bireysel yaşamlarımızda değil kamusal olarak da siyasal anlamda da. Ee, ...ortak yaşamımıza ilişkin, nasıl değiştirebileceğimize ilişkin kafa yormamız lazım. Bunun için de yine doğaya bakmamız lazım. Doğa derken de böyle hani uzaktan ağaçları e, sevelim vesaire gibi bir romantik algı içerisinde değil. Bizzat içerisinde olarak çok güzel bir örnekti bu e, şey e, Bafra'daki veya şey. Yani son Van depremi de keza aslında çok benzer bir süreçti. Çok trajik bir olaydı ama e, ovaya yapılmış Toki evleri veya diğer evler yıkılırken... Birkaç bin yıllık Van Kalesi, Kerpiç'tendir taşlık bir kayanın üzerine yapıldığı için hiçbir şey olmadı ve bu aslında doğaya bakışla alakalı bir şey. Yani bu doğanın içerisinde sadece bizim olmadığımız ve bizim etrafımızda, çevremizde bir canlılar varlığı değil aslında hepsinin bir denge içerisinde olduğu ve bu yok oluş dengesinin de bizim lehimize değil tam tersine aleyhimize olduğunu da algılayabilmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler programa katıldığınız için. E, bu haftada bir kez daha Yeşil Dalga programının sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.